să-nspuni nai coc când să vii nu să mai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 Ofa la pi saratinge valaki, Dana mundo mekhotki, Dana mundo mekhotki. Meg mundo muşepri nak, meg nama ondoşenkina. Meg mundo La pato kon la la la Tera bimbo lavala Tera bimbo lavala Tera tera zba Tera tera tera lma Odokya tünder Keshbo krektad balula Ame kirdikikata Rooja leyan ka Rooja leyan ka tata Kutchma ya bo segaasta Rooja leyan ka ya bo Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. E, Tuna'nın beri yanı tam şu anda başladı. E, Maamerek Etencoğlu her hafta olduğu gibi sizlerle canlı olarak beraberim. Tabi her hafta canlı olamıyor ama çoğunlukla canlı olarak e, gelip burada e, birebir sunmayı tercih ediyorum programı. Dün akşam sosyal medyadan, medyadan duyurduğum gibi bugün e, Moldova. Romanya'nın Moldova bölgesinde ama e, yani Moldova Cumhuriyeti'nde değil Romanya'nın Moldova bölgesindeyiz ve bu bölgede yaşayan önemli bir Macar azınlık var biz Cango diyoruz onlara yani e, C-S-A-N-G-O olarak yazılır e, tabi Romanya'da ayrıca Erdel ya da Erdel denen Transilvanya bölgesi var. Orada da Macarazanlık yaşıyor. Ama <gülüyor> müziklerinin birbiriyle hemen hemen hiç alakası yok. Çangu halkı dediğim gibi Moldova bölgesinde yaşıyor. Genel olarak aslında Romanya ile Macaristan arasında her ikisi de eski Doğu bloku ülkesi olmasına karşın sık sık sorun yaşadı. Bu iki ülke e, gerek işte e, Macaristan'a, Macaristan'da yaşayan Romenlerle ilgili eleştiriler geldi. Romanya'ya da, Romanya'da yaşayan Macarlarla ilgili ayrımcılık baskı e, iddiaları gündeme geldi. E, bugün zannetmiyorum o tip sıkıntılar olduğunu e, ama işte görüyoruz ki ülkeleri işte cetvel koyarak harita üzerinde böldüğünüz zaman hem böyle sıkıntılar oluyor hem de halkları birbirinden hiçbir şekilde bıçakla kesilmiş gibi ayıramıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Yani dünyanın, doğanın kendi kanunları tabii ki koyulan daha sonra siyasi tarihle bağlantılı olarak ortaya konan sınırlarla belirlenemiyor. Hiçbir alakası olmuyor. Bunu da genellikle e, ulus devlet yöneticileri çok gala almadıkları için türlü türlü sorunlar yaşa yaşanıyor. Evet bugün çeşitli plak ve CD'lerden bir derleme yapacağım sizlere. E, genellikle de aslında meçhul yani tabi adı filan biliniyor ama hani çok popüler çok bilinen şarkıcılar olmayacak bunlar. E, alan kayıtları büyük bir çoğu. Ee, öyle bir örnekle başladık. Ee, modern çağdaş Macar halk müziğinin önemli, en önemli e, ustalarından müzisyen, e, şarkıcı aynı zamanda kendi topluluğu var. Şebö ensemble diyebildiğimiz. Hatta Şebö ansambul'un e, müziğini burada e, dinlettim. Daha ilk programlardan. Yani 20 yıldan bu yana çeşitli zamanlarda bu Şebö ki ön adı Ferenç'tir. Ferenç müziğini dinlettim. Burada Macaristan'da genel bir olgu müzik toplulukları illaki sahaya çıkıyorlar. Özellikle 70'lerden sonra Macar halk müziğinin yeniden yükselişi başladıktan sonra hani devletin gerçekleştirdiği Müthiş derlemelerinin yanı sıra Topluluklar e, Kendi olanaklarıyla Gidiyorlar köylere Müzisyenlerle birebir temas kuruyorlar İşte çalma tekniklerini Öğreniyorlar onlardan e, Yaşlı insanlardan Şarkılar topluyorlar Bu hala devam eden bir e, Furiya Eski hızında olmasa bile e, Böylece e, Bir şekilde o yani birçok belgenin e, arkeolojisi, müzikal arkeolojisi e, olabildiği kadar ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. İşte Fernand de e, yaptığı müziği desteklemek için ki e, modern şarkılar da besteliyor. E, Çağdaş Macar şairlerinin e, şiirlerini de bestelediği halk müziği formuna yakın ya da birazcık daha modern şarkılarda da besteliyor. İşte kendi besin kaynağı olarak da tabii ki halk müziğini görüyor ve Macaristan'ın çeşitli bölgelerinde derlemeler yapmış. Bunların bir çoğu gün ışığına çıkmıyor. Toplulukların kendi arşivlerinde kalıyor ama Ferenc Çişebi önemli bir müzisyen. Hungaroton onun yaptığı derlemeleri bir plak halinde daha doğrusu iki plak halinde derlemiş bir araya getirmiş. İlk kayıtımız ondandı. Ee, bir neşeli bir şarkı dinledik. Şimdi yine bir e, balad dinleyeceğiz. Aynı e, plaktan. 80'li yıllarda basıldığını düşünüyorum. Kayıtlarında e, 70'lerde yapılmış olma ihtimali yüksek. Tam belirtilmemiş. E, Ferenc Şömen'in yaptığı kayıtlardan bir örnek daha dinliyoruz. ve Bugün e, Romanya'da, Moldova bölgesinde ve Macar Çango azınlığının türkülerini dinliyoruz. Ma dar, ma dar ka. Çotu gori got go. Chu o ро bu zaheş pişir, namyet madarka çatıgur kam, madarka madarka çatıgur iğot kam. Ynaat otukna Oran bulgol iç kat Oran bulgol iç kat Acici Ne geklekti meğit atlaptege nazir fehir burva nam suptam nam suptam galıç kabo loknın nam suptam nam suptam fehir remlete Asok tamam soktam, zıddar de di de bayar ne, zıddar de di de bayar ne, paraşka huzmen hidak vizatini, hidak vizatini. Asaptam asaptam, cıdar değil ben yar ne? Ağrıl ağrıl sen ne? Beni magot et vanu magoteni ko cotgori good go fengi megnyel Evet, ne kadar dokunaklı. Bu türküyü dinlerken, bu baladı dinlerken e, hemen yakınlarında Moldova Cumhuriyeti'ne geçtiğimiz zaman orada yaşayan e, küçük Gagavuz toplumunun türkülerini anımsadım. E, yani Gagavuz Türkçesinde söz yazsanız ...hiçbir fark göremezsiniz... ...gagavuzlarda buna benzer... ...çok balat var... ...evet... ...ilk dinlettiğim albüm... ...Ferenci Şeber'ın... ...yaptığı derlemelerden oluşuyordu... ...şimdi başka bir... ...alan kaydı... ...derlemesi... ...bu derlemeyi de... ...Kerenyi Robert yapmış... ...yani Robert... ...Kerenyi yapmış... ...niye düzelttim... Genellikle Macarlar soy ismi önce söylerler. Hani Şebe Ferenç ya da e, Kiş Ferenç gibi söylerler. E, Bizde öyle bir alışkanlık yok tabi. O yüzden hani kendi alışkanlıklarımıza uyduruyoruz. Ferenç Kiş diye e, anımsıyorum mesela. E, bundan sonraki örnekte bahsi geçecek bir isim. 90'lı yıllarda e, etnofon müzik diye Ethnophon Records diye harika bir e, label bir CD prodüksiyon firması kuruldu. Gerçekten çok özel şeyler yayınladı. E, başında Ferenç Kiş vardı. Artık e, hala devam ediyor mu? İlla ki Ferenç Kiş çalışmalarına devam ediyordur ama bu Ethnophon Records e, hala malzeme basıyor mu onu bilmiyorum. Şimdi e, onların yayınladığı bir albüm bu. Yine e, Moldova'dan Macar Halk Müziği, Cango Müziği gibi benzer bir başlığı var. Size bu albümden 3 alan kaydı seçtim. Yani köylerde kaydedilmiş e, örnekler bunlar zaten. E, i̇ki enstrümantal, şey, iki, iki sözlü ortada da e, kavalla çalınmış bir e, enstrümantal örnek var. Bu üç örnekte e, kavalları çok kendilerine özgü. Tabii ki bu bölgede Römenlerle birlikte yaşadıkları için e, hatta bize e, Macaristan'daki Macarların müziğinden daha yakın daha sıcak gelme ihtimali yüksek bence bu müziğin. Daha melodik, daha e, lirik şarkılar genel olarak. E, hani, Türk müziği açısından bakıldığında da e, kavraması biraz daha içine girmesi biraz daha kolay olan bir e, müzik. Şimdi e, Robert Keranyi'nin derlemelerini dinletiyorum. Üç tane. and <laughs> alan kayıtları dinliyoruz. Ee, Macar Çango müziği dinletiyorum size. Romanya'nın Moldova bölgesinden. Ee, çalgılara biraz değinmek lazım. Az önce değindim. Çeşitli boyda kavalları var. Ee, frula da diyorlar ona. Zaten biraz ortak bir terminoloji bu. Sırplarda Frula diyor. Ee, Romanya'da da kullanıldığı oluyor. Ee, ayrıca Kobza var. Ud ailesinden malum e, dinlettiğim üç parçadan ilkinde duyduk. Keman tabii ki Kobza ve Keman e, çok yaygın. E, genellikle balatları Kobza eşliğinde e, vokaller seslendiriyor. Aynı zamanda e, yine eşlik için Civu Şarp, yani Batı terminolojisinde Civu Şarp diye geçen Bizim Türkçe'de ağız tam olarak çevirdiğimiz e, çalgı var. O dünyanın her tarafında var zaten. E, az önce de duyduğumuz gibi e, zaman zaman çağdaş e, yaklaşımlar e, akordiyona da izin veriyor. E, akordiyon eşliğinde bir balatta. Dinledik zaten koro tarafından söylenen. E, üçüncü albümümüz bir e, kişisel albüm. E, Mihal Yeroka ...tarafından e, seslendiriliyor... E, ...kaydedilmiş... ...yani... E, ...Roka Mihali diyoruz... ...Macarların söyleyişiyle... E, ...90'lardan sonra... E, ...bu... ...Moldova'daki çangoların... ...şarkıları popüler olduktan sonra... E, ...orada keşfedilen... ...çok önemli şarkıcılar da oldu... ...Mihali, Roka... ...bunlardan biri daha birçok var... E, ...aslında profesyonel şarkıcı değil bu insanlar. Fakat e, çevrelerindeki müzik geleneğini o denli sindirmişler ve o kadar harika seslendiriyorlar ki onların adına solo albümler de e, dolduruldu, gerçekleştirildi. Yine Etnofon tarafından e, kaydedilmiş bu albüm. E, Mihal Giroca'dan üç tane şarkı seçtim size. Şarkıların birçoğu acapella ama ben eşlikli şarkıları tercih ettim. E, son çalacağım parça yani üçüncü parça albümü adlandıran, albümü ad veren şarkı Serelem Serelem ya da Zelelem Zelelem bildiğimiz e, Aşk Aşk diye başlıyor. Birçok şarkı böyle başlar. Yani böyle başlayan birçok şarkı var zaten. E, dinliyoruz. Üç şarkı da Mihaly Roka. Evet, bu çağda hala teknolojiyle mücadele ediyoruz. CD çağlarda bir sorun yaşadık, cızırtı duyduk. Umarım e, diğer okuyucuda bir sıkıntı yaşamayız. E, Mihal Girokan'ın şarkıları baş başa bırakıyorum sizi. Lefele zújts, és még le lújbort mérnek, Ilyen kamázom, menjünk, átten, ígyunk egyet. Már tudig ez egy nyomra, Már halok, ha nem iszom, Koma, morszony. Már tudig ez egy nyomra, Már Bole kat çok ki belki orda ki belki orda gotam, Odedor comamos todo o que de todos lambatos Mika voz gitarikam tomamosol e bor yok eskaro se Asla bunu O zevdaştaydı vut kilan Mindenki las pirasvot, önmaga es sinasvot Mindenki las pirasvot, önmaga es sinasvot saralım at kozot saralım sarem saralım atkozot sarramem Mer tarmit el bu Mindan fotatayım Mindan fotatayım. Ne onu kılavlan, hoş o kososola, mendali anslagen, hoş o kososola, mendali anslagen, marti an sokustu tom, çal es D'a még sakoztanék A jorot alalnek Egy oros eszép rá Rigi saratőm Mittan çalak edin, tenger böle vizat, kalabalık marnın tenger panakirin, dönya mekesedne, sabırlar uzamnak, dönya sarıutk edne. Evet, Mihail Viroka'yı dinledik. Ee, e, Moldova'dan, Romanya'nın Moldova bölgesinden Macar şarkıları dinletiyorum size bugün. Şimdi çağdaş bir gr grubumuz var. Yine Etnofon e, Records tarafından yayınlanmış. E, aslında meşhur bir grup. E, Balkanlar'da, Ukrayna'da, şurada, burada pek çok festivale de e, katılıyorlar. E, çıkış noktaları... Moldova'dan Django müziği olsa bile birçok e, ülkeden, çevre ülkeden şarkılar da seslendiriyorlar. Bulgaristan'dan, hatta bizim bu albümde e, ayrılık türküsü de var. Fikrinden geceler yatabilmirem diye başlayan onu da seslendirmişler. Ben size iki tane e, Moldova'dan, yani kendi alanlarından e, Macar Yok. müziği dinleteceğim. <gülüyor> birinci sözlü, ikincisi enstrümantal parça. S az én piros vérém csatépíros véréd éjjarokba folyóns egy, egy malmót meghajtson pedig az a malon, at that night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 sonuna doğru neşeleniyoruz. E, Karpatya topluluğunu dinledim. E, dinlettim sizlere. Ve e, The Fair Panayır anlamına geliyordu. E, albümleri 2003 yılında yayınlanmış. Yine Etnafon Records tarafından. Şimdi e, Macardan sevinden Frula Ezgileri adlı bir albüm var elimde. E, az önce söylediğim gibi Frula Moldova çango müziğinin en önemli aktörlerinden başrol çalgılarından biri. Bu albümden 3 dans havası seçtim sizlere. Yavaş yavaş hızlanıyoruz dediğim gibi. <gülüyor> Moldova'da, Romanya'nın Moldova bölgesinden e, Macar şarkıları ve dans ezgileri dinletiyorum. Furula ezgileri dinlettim şimdi size. E, tabii planladığım şeylerin e, hepsini çalamadım. Son grubumuz Fanfare Complexa. Benim çok sevdiğim bir grup. İki albümleri var. Ben e, Radyo Populardan bir şarkı seçtim. Ancak bir parça çalabileceğiz sanıyorum. Son kez Yine Romanya'nın Moldova bölgesinde Cango dediğimiz Macarların şarkılarını dinletiyorum sizlere ve son örneğimiz Fanfare Kompleksa. değerli dostlar bugün de programı noktalıyoruz Romanya'nın Moldova bölgesinden Çango müziği yani Macar müziği dinlettim sizlere program sonrasında yine telefonun başında olacağım 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz gibi sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz ve hem bu programa hem de bundan sonra bundan önceki programları e, tunanimberiani nokta nokta dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Son bir hatırlatma. Cuma gecesi yani 24 Kasım gecesi Kadıköy'de Gitar Cafe'de dinleyiciyle buluşacağız. ilgilenenlere buradan duyurulur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar ve Selahattin'e teşekkürler. să-nspuni nai coc când săvii să mai șoară marjei